Bismillah ve'lhamdülillah ve'l-salatu ve'l-salamu aleyhi vel Kocanızı nasıl ikna edersiniz isimli Şeyha Ettehmeş isimli hanım yazarın kitabını okumaya devam ediyoruz. Bu kitabı baştan sona okumuyorum. Ufak tasarruflarla gereksiz tekrarlardan arındırarak okumaya çalışıyorum. Dünkü ilk ses kaydımızda giriş bölümü ve kitabın ana temasına değinmiş idik. Bugün ise Altı tane yaşanmış hikayeden örnek vardı. Bu örneklerden ilki e, saliha bir hanımın bir şikayeti ve üzerine gittiği bir sorun. Bu sorun nedir? Kocam sabah namazına kalkmıyor. Diyor ki bu e, saliha hanım, kocamın bu durumunu görünce şok olmuştu. Çünkü evlenmeden önce onu çok övmüşlerdi. Diğer Müslümanlar mescitte ibadet ederlerken kocamı evde uyuyor görmek İçimi daraltıyordu. Bazen dayanamayıp ağlıyordum. Ama her şeye rağmen bu durumu kabullenip teslim olmadım. Ve neye mal olursa olsun, ne kadar zaman alırsa alsın bu acı gerçeği değiştirmeye karar verdim. Kendimizi düzeltmeden bir başkasını düzeltemeyeceğimizi çok iyi biliyordum. Burayı bir daha tekrar etmekte fayda var. Kendimizi düzeltmeden bir başkasını düzeltemeyeceğimizi çok iyi biliyordum. Bu yüzden Allah'a hamdolsun ki, Sabah namazlarımı daima vaktinde eda ettim. Ve önce Allah'a sonra da kendime sabah namazlarımı her zaman vaktinde kılacağıma ve bu konuda ne kocamdan ne de bir başkasından olumsuz manada etkilenmeyeceğime dair söz verdim. Allah'tan bu hususta bana sebat vermesini, ayaklarımı kaydırmamasını diliyorum. Kararımı gerçekleştirmeye öncelikle Allah'a iltica edip yönelerek başladım. Zira başlangıçta ve sonuçta yolu kat etmek Allah ile beraberlik bilinciyle yapılmalıdır. Ben de onun kapısını çaldım, onun keremine sığınıp ona niyazda bulundum. Daima ona dua ettim, özellikle secdelerimde ve ezanla kâmet arasında dualarımı artırdım. Ve hemen hemen hiçbir günüm kocamın hidayet ermesi için dua etmek sizin geçmedi. Her şafak söküşünde ellerim namaza uyanması için onun alnını okşardı ve bu şekilde onu uyandırırdım. Ama her seferinde nasibime tam bir reddediliş düşüyordu. Israr ettiğimde ise bana çok çirkin sözler söylüyor ve hatta küfür ediyordu. Zaman zaman beni itekleyip dövdüğü hatta odadan dışarı attığı dahi oluyordu. Ara sıra inadı tutuyor ve bana açıkça diyordu ki sadece sana inat olsun diye namaz kılmayacağım. Her gün ondan maruz kaldığım bu davranışlardan dolayı çok acı çekiyordum ve her gün ağlıyordum. Ama bu hiçbir zaman ümitsizliğe kapılıp onu kendi haline bırakmama sebep olmadı. Bana kötü davranmasından dolayı ona karşı asla intikam alma hırsına kapılmadım, öfkelenmedim, onu yalnız bırakmadım. Üzerimde bulunan herhangi bir hakkını da asla ihmal etmedim. Saat onun her zamanki uyanma vakti olan sabahın yedisi olduğunda onu seher yerinden daha ince bir tebessümle karşılardım. Uyandığı zaman elbiselerini kahvaltısını ve ihtiyaç duyduğu her şeyi hazırlanmış halde bulurdu. Daha sonra onu gününün başarılı ve bereketli geçmesini dileyen en samimi dualara uğurlardım. Bütün bunlar sanki hiçbir problemimiz yokmuş ve ondan hiçbir eza görmüyormuş gibi iştenlikle, samimiyetle yapıyordum. Bu kadar kanlı davranmamın sebebi ise diğer bayanlar gibi duygusal olmamamdan değildi asla. Aksine ben de bir kadındım ve duygusaldım. Ama şunu çok iyi idrak etmiştim. Onun kalbine ancak iyilikle ve üslupların en güzeliyle karşılık vermekle, güzel bir muameleyle, tatlı sözlerle ve hiç sönmemesi gereken ışıl ışıl bir tebessümle sahip olabilirdim. İşte akıllı, basiretli bir kadının ders alması gereken güzel tespiti. Onun kalbine ancak şunlarla sahip olabilirdim. Bir, iyilik yaparak. iki en güzel üssüplarla karşılık vererek. Üç, güzel muamele ederek. Dört, tatlı sözlerle. Beş, hiç sönmemesi gereken ışıl ışıl bir tebessümle. Devam ediyor. Bunun için ona karşı kılık kıyafetime ve fiziğime son derece önem verdim. Zira din her şeyden önce güzel bir muameledir. Belli aralıklarla Allahu Teala'nın Zariyat Suresinde buyurduğu gibi وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ sen hatırlat, öğüt ver. Şüphesiz ki hatırlatmak, öğüt, müminlere fayda verir emrine riayeten ona farzların önemini hatırlattım. Ama ona hiçbir zaman namaz konusunu açmadım. Yalnızca herhangi bir namaz vakti girdiğinde ve çıkmak üzereyken onun namaz kılmamaya meyilli olduğunu gördüğümde namaz kılması gerektiğini hafifçe hatırlatıyordum. Arabamızı her binişimizde ondan izin alır ve namazın önemini, ölümü anlatan kasetler koyardım. Aynı şekilde onun görebileceği yerlere tetva işerekli ya da değişik konularda küçük kitapçıklar bırakırdım. Ama ondan asla kasetleri dinlemesini ve kitapları okumasını istemezdim. Çünkü onu günahkar olmakla ya da ihmalkar davranmakla itham ettiğim, kendimi ondan daha büyük gördüğümü vehmine kapılmasını istemiyordum. Kocamın namazlarını sürekli kılması ve özellikle de sabah namazını kaçırmaması için her akşam onun da duyabileceği bir sesle Kur'an okuyordum. Özellikle kıyamet sahnelerinden, cehennem azabından bahseden ayetleri seçiyordum. Ki böylece öğüt alsın ayetlerden etkilensin, oradaki kötü sahneler onun üzerinde de bulunsun diye. Böyle yapmakla onun kalbin etkilenmesini ve Allah'ın azabından hakkıyla korkan bir kimse olmasını istiyor Çünkü kıyamet günü ve özellikle cehennem ateşi hakkında imanı sağlam olsaydı, bir kez zahir olsa namazını kaçırmazdı. Yine saliha bir hanımın ferasetle tespit ettiği ve üzerinde durması gereken bir husus. Kıyamet günü ve özellikle de cehennem ateşi hakkında imanı sağlam olan bir kimse bir kez dahi olsa herhangi bir namazını kaçırmaz. Bir akşam yemeği sonrası kocam evimin içinde onun görebileceği yerlere koyduğum risalelerden kitapçıklardan birisini elini aldı ve okumaya başladı. Namazın önemine dair ele alınmış bu küçük kitapçıkta şunlar yazıyordu. Namaz kişiyi terbiye eden bir ibadettir. İnne salate tenha ani'l fahsaye vel munker. Ankebut suresi 45. ayet. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan da kötülükten de alıkoyar. men eder? Namaz Allah'tan yardım ve destek istemenin anahtarıdır. İstaiynu bis ve Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Bakara suresi 45. ayet. Namaz müminlerin imanlarının şahididir. Onlar namazlarının dostu kılan ve kendilerine vezik olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Enfal suresi 3 ve 4. ayet. Gene bu risalelerde yazan hususlardan birisi namaz kurtuluş vesilesidir. Kad felehal mu'minun ellezenehu fi salatihim hasun. Elbette ki müminler kurtuluş ermişlerdir. Çünkü onlar namazlarında huşu içindedirler. Mutminun suresi bir ve ikinci ayetler. Deneye namaz kılanlar cennetin mirasçıları varisleridir. Ve ala salatihim yuhafizun, fiha Onlar ki namazlarını devam ederler. İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Onlar firdevse varis olan kimselerdir ki orada ebedi kalacaklardır. Minuun suresi 9, 10 ve 11. ayettir. Namaz kılanlara melekler şahittir. Hükmü de gene bu risalelerde yazan bir husus idi. Şöyle ki: Akmiz salate şems el İnne el Namazı güneşin doğuşundan önce ve gecenin girmesine yakın kıl. Özellikle de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. İsra suresi 78. ayet. Kocamın bu küçük risaleden oldukça etkilendiğini gördüm. Bu durumun kalbinde iyice pekişmesi için hemen elime Kur'an-ı Kerim'i aldım ve Müddessir suresinin 40 ila 48. ayetler arasındaki şu hükümleri onunla duyabileceği bir şekilde okumaya başladım. Fî cennâti yitesâ'lûn anil müjrimîn İşte bunlar cennetlerde bulunmaktadırlar ve Mezlumlar günahkarlar hakkında birbirlerine soru sorarlar. Derler ki: Ma'asselakekumu fi's-sakar? Sizi bu yakıcı ateşe sokan nedir? Kalemnekum Dediler ki onlar biz namaz kılanlardan değildik. Kalemneku nut'imul miskin. Ve biz fakirleri, miskinleri doyurmazdık. Ve kunna Ve bizler dalanlarla, günaha, vaatla, harama dalanlarla birlikte dalardık ve küne nakedebû Ve Bu şekilde biz hesap gününü yalanlar ettik. Hatta Tanen yakın ta ki ölümümüze gelip çatı verdi. Fe mâ tenfa'uhum şefaatü'ş-şâfi'în. İşte şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Subhanallah. İşte bu kimselere şefaatçilerin şefatiği fayda vermez. Bu ayetleri okuduktan sonra onun odadan çıktığını gördüm. Abdest alıyordu. Hiç yanına gitmedim. Umduğum kadarıyla diğer odada namaz kılıyordu. Ancak benim için önemli olan özellikle sabah namazına katmasıydı Çünkü kocamın asıl zafiyet gösterdiği husus sabah namazına kalkmaması şeklindeydi. O gecenin sabahı olunca gözümü açtığımda kocamı beni sabah namazına uyandırırken gördüm. Dile kolay tam bir sene günlük mücadele verdim ve yılmaksızın bütün ısrarlarımla kocamı her gün sabah namazına kaldırdım. Ve şu an Allah'a şükürler olsun ki ben onu uyandırmasam da artık o kendisi sabah namazına kalkıyor durumdadır. Maşallah, barakallah. Bu kıssanın üzerine düşünülmesi gereken ve çıkartılması gereken kibretler var. Bunlardan birincisi, bu Salihah Hanım sabah namazlarını kaçırmıyordu. Yaşadığı problemi çözmesindeki en önemli sır budur. Çünkü Allah Teala Saf suresinde ya yuhelledina mena taqulun ma la tafalun ey madanlar yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz. Keburamaktan inandı Allah ente qulu ma la çünkü yapmayacağınız şeyi söylemek Allah katında büyük bir günahtır gazaba sebep olur buyurmaktadır Allah Teala. Bu hanım da Salihah hanım da bu ayeti iyi biliyor ve kendi yapmadığı Üzerinde titizlikle durmadığı bir ameli konusunda kocasından bir beklenti içerisine girmemişti. Çünkü demiş ki şair, bozuk isen şayet sen, insanları asla düzeltemezsin. Diyor ki bu kitabın yazarı Şehma Etdihmeş isimli yazar, Kocam sabah namazına katmıyor diye şikayette bulunan bayanların büyük bir kısmına sizin durumunuz nasıl diye sorduğumuzda aldığımız cevap genelde bizde birçok zaman sabah namazını kaçırıyoruz şeklinde olur. Heyhat, keneyehat. Etemirûnennâse bilbirri Buyuruyor Allah Teala böyle insanlar için. bu durumdaki kimseler için. Sizler insanlara iyilik yapmalarını emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Siz akletmiyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz buyuruyor Allah Teala. İnsanlardan iyilik isterken o iyiliğin mutlaka bizde bulunması o gibi bizde bulunmaması gerekir. Rahat Suresi 11. ayette ise Allahu Teala buyurmaktaki ki gerçek şu ki insanlar kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmeyecektir. Demek ki kardeşlerim, insanın kendisini unutarak başkalarını düzeltmeye çalışması Allahu Teala'nın öfkelendiği bir ameldir. Böyle bir davranış şeklini Allahu Teala Yahudilerin davranış şekli şeklinden nitelendirmekte iyilikleri emredip de onlar işlemeyen kimselere yermekte ve azarlamaktadır. Bu ayette geldiği gibi. Bir de insanlara kendi yapmadığı ve üzerinde bulunmadığı, üzerinde durmadığı bir işi insanlara anlatan kimselerin bundan daha büyük ve daha kapsamlı, daha geniş bir zararı ortaya çıkmakta. Şöyle ki başkalarını iyiliğe çağırıp da bu çağrıya ters düşen davranışlar ortaya çıkmak İnsanların vicdanlarında sadece bu çağrıyı seslendirenlere karşı değil, çağrı konusu olan hususa karşı da şüphe uyandıran büyük bir musibettir. Çünkü bu musibet insanların kalplerinde ve kafalarında kargaşa doğurur. İnsanlar duydukları güzel sözler ile bu sözleri söyleyen kimselerin davranışlar arasında çelişki karşısında bocalarlar. İnançları ruhlarında bir ateş tutuşturursa da bu gördükleri olumsuz davranış onun hararetini söndürür. İmanın kalplerine parallattığı aydınlık kaybolur. Bu dini anlatan kimseye karşı güvenlerini yitirdikleri gibi bu din adamları tarafından temsil edilen dinin kendisine karşı da güvenlerini kaybederler. Dolayısıyla bir şey isterken öncelikle onun kendimizde bulunması gerektiğine tekrar tekrar vurgu yapmakta fayda var. Bu yaşanmış hikayelerinde düşünüldüğünde elde edilen ikinci ibret ders netice elde edene kadar çözüm yoluna devam etmek Sabırlı olmak ümitsizliğe kapılıp yolun yarısında dökülmemek gerektiğidir. Görüldüğü gibi bu Salih Hanım tam bir sene her seferinde davetine, çağrısına karşılık verilmemesine ve hatta eziyet görmesine rağmen yılgınlık göstermeden her gün kocasının sabah namazına kaldırmıştır. Ama bu probleme maruz kalan ve benimle tanık birçok bayan yukarıdaki sabahın aksine kocalarını 3-4 gün uyandırıyorlar. Kocalar ve yamadığı takdirde düşerek onlarda yatmaya başlıyorlar. İşte başarının ikinci sırrı, sırrı da budur. Sabırla davete çalışmaya devam etmek. Üçüncü elde edilen ibret ders ise kocaya güzel muamelede bulunmak, ona hürmet ve itaatle kusur etmemektir. Ona öfkelenmemek, onun davrandığı gibi ona davranmamak ve o kötülük yapsa da onun haklarını yerine getirmektir. Bu da bu hanımın başarısının üçüncü sırrıdır. Elde edilen dördüncü ibret ders ise bu süreçte duaya devamlı kalmak, Allah'a çokça dua ederek yalvarıp yakalmak başarının en temel sırrı olmasa da en kuvvetli ve en büyük sebebidir. Kardeşlerim bu ibretli kıssadan alınan beşinci ders ise erkek kolay kolay kadının nasihatini kabul etmez. Onun etkisiyle bir şeylere son vermek istemez. Yaşanmış birçok örneği vardır bunun. Bu yüzden bir kadın kocaya yapılan nasihatin diğer insanlara yapılan nasihatten çok daha farklı olduğunu iyice idrak etmeli ve diğer insanlara yapılan davetin dışında farklı metotlarla ve farklı davranışlarla bu davetine devam etmelidir. Altıncı ve son ders ise şudur. Kocasının onun üzerinde büyük bir hakkı vardır ki İslam dinini koymuştur bu hakkı. Ona karşı sesini yükseltmemesi gerekir kocasının dini sorumluluklarını ihmal etmesi gibi bir sebebe dahi dayansa, kadın kocasına karşı haklarını asla ihmal etmemelidir. Kocasının ihmallerinden dolayı kadının kocasına karşı haklarını yerine getirmemesi gerektiğini düşünmesi ise haramdır. Bir kadının kocasına karşı nasihatte bulunurken sergileyeceği en güzel tutum sakin, iltifatkar, zarif ve müşfik olmalıdır. Öyle ki koca bu nasihatten karısının kendini ondan daha üstün saydığını, veya kendisine kötü ve günahkar bir insan gözüyle baktığını zannetmemelidir. Etkileyici kıssalar anlatarak ve bu konuda verilmiş fetvaları dile getirerek genel günahlardan bahsetmeli ve meseleyi kesin kocasının üzerine taşınmalıdır demektedir. Yazarımız Şeyh Addehmeş. Evet bugününkte bu kadar inşallah. Nakuul ghawli haza istaafu illahil lazimani velikum alisair almu'min subhanakallah ma'alhamu shalallahu alaihi lahi ala istaafu firouf tu آخر دعوانا ان الحمد لله